Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Barsbey ve Cem Duran Merhabalar Açık Radyo'da oyun içinde oyunda tekrar birlikteyiz Bu hafta Magic the Get konu alacağız ee, Yusuf Kemal Vefa konuğumuz hoş geldin Yusuf Hoş bulduk ee, Magic çok ilginç bir oyun o kadar ilginç ki şu an için benim hiç bilgim yok ee, Yusuf'tan çok şey öğreneceğiz bugün ee, Yusuf yıllardır boynun tutkunu aynı zamanda organizasyonu e, distribütörlüğü anlamında yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha önce Türkiye şampiyonlukları var, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmiş, mecile getirin konusunda. Ee, Yusuf senden bahsedeceğiz ama ben e, önce. ...kafalarda kalıyor, soru işareti olarak kalıyor... ...birçok dinleyici için diye düşünüyorum. Hemen Magic'de Getering'i açalım. Önce ne anlama geliyor... ...nasıl bir oyun? Şimdi Magic, işte 1993 senesinde... ...Amerika'da matematik profesörü... ...tarafından bulunmuş bir oyun. Kart oyunuyla... ...koleksiyonu yapılabilir kartların... ...birleştirilmesiyle... ...oluşmuş bir oyun. Yani işte resimleriyle... ...koleksiyonuyla bir kitleye... ...hitap etsin. Bir tarafı da kart oyunu... ...olsun denmiş. Daha sonra sadece... ...kart oyunu haline gelmiş... ...rakibi 20'den sıfıra indirmeye çalıştığınız ve kart avantajına dayanan bir strateji oyunu Magic. Şimdi bizim bildiğimiz kart oyunları genelde 52 desteyle oynanan standarttır. Burada bir biriktirme koleksiyon mantığı var anladığım kadarıyla. Tabii var ve burada şu ana kadar Magic'de çıkmış kart sayısı 16 bin civarı ve her sene 800-900 civarı yeni kart çıkıyor. Küçükken oynanan bir araba oyunu vardı işte motorunu söylerdik hızını söylerdik diğerinin kartını almaya çalışırdık o da mesela anladığım kadarıyla koleksiyon oyunu o zaman. E, benzer tarafları var tabii. Oradan yola çıkılmış denilebilir. Yani onun ne kadar popüler olduğunu hatırlıyorsunuz biz küçükken. Ve e, oradan e, demişler ki yani bu Amerika'da da bir çılgınlık. Hani beyzbol kartları, basketbol kartları vesaire. E, biz bunun üzerine bir de strateji oyunu geliştirirsek acaba yüz bininci kartımızı satar mıyız <gülüyor> demişler. Ve şu an e, milyarı buluyor belki satışlar e, karta dedi olarak. Çok çok farklı bir boyutta tabii. Evet. 93 yılında ilk olarak e, ortaya çıktığını söyledin. Aslında çok uzun bir zamanda geçmemiş. Peki bu ortaya çıkma sürecinde başka bir oyundan esinlenilmiş mi? benzetebildiğim bir oyun var mı? Genelde bize FRP ile birlikte alınıyor. Bu doğru mu ama? Hayır değil. Yani Hı -hı. FRP hayal gücüne dayalı. E, eğlenmek için oynanan bir oyun. Tabii Magic'de de e, oyunun içerisinde eğlence var ama Magic e, kazanmaya yönelik bir oyun. Yani dediğim gibi strateji e, oyunu, e, zeka oyunu e, eğer kompetitif olarak oynuyorsanız o zaman e, üst seviyelerde bayağı ciddi çalışmanız gerekiyor. E, Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Pro Tour gibi organizasyonları var. Her ülkenin ülke şampiyonası var. Federatif bir oyun e, ve şu anda 67 ülkede e, bir nevi federasyonu var. E, DCI diye bir organizasyon. Yani... Benzerlik şu olabilir. Aynı firmanın oyunları Hı -hı. ve e, artwork'te benzerlik var. E, aynı ressamlar, aynı çizerler kullanılıyor. E, benzer en azından çoğu ortak çizerler. E, Fantezi çizimleri çok kullanıldığı için magic kartların üzerinde e, buradan bir benzer. var. Evet buradan çarşım var. Evet. Kuralları sanırım daha belli yani daha fazla kural da var gibi geliyor bana doğru mu bu? Tabii Hı -hı. yani Magic Cartler'ın kuralları hem üzerlerinde yazar hem de e, onu kural kitabıyla veya herhangi bir e, şeyden e, web sitesinden bulup e, okuyabilirsiniz. Hı -hı. Zaten başlangıç setlerinin içerisinde de temel kurallar var. E, oyunun içeriğinden biraz bahsedelim olmazsa e, yani amacı nedir tam olarak nasıl tanımlayabiliriz? Ama ee, amacı yani oyunun içerisinde galibiyete ulaşmanın e, yolu dediğim gibi rakibi 20'den sıfıra indirmek. 20 dediğimiz canı oluyor galiba. Rakibi. Evet 20 canı oluyor başlangıçta. E, her oyuncu e, kendi destesiyle geliyor e, ve e, rakibin destesindeki kartları bertaraf ederek rakibi e, sıfıra indirmeye çalışıyor. Dediğim gibi kuralları belli. E, kartlar ne tür kartlar? Kartlar... Çok çeşitli kartları var yani e, Oyunda sürekli kalan kartlar var Yaratık kartları var e, Oyundan e, yok olup giden Mezarlığa giden e, kartlar var Yani oyun alanı bayağı geniş Bir oyun alanı ve oyun alanının içerisinde Çeşitli bölümler var dediğim gibi Oyun dışı alanı, mezarlık alanı e, Kütüphane gibi alanlar var e, Ve bunlarla e, Dediğim e, şeyi Rakibi e, bertaraf etmeye çalışıyorsunuz Yani elimizdeki kartlarla e, Yaratıklarımızı ve büyülerimizi kullanarak rakibi e, ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Evet ortadan Hı -hı. kaldırmaya çalışıyorsunuz. Peki 10 e, binden fazla kart destesinden bahsettin. Çok fazla kuralı olduğunu söyledim. Bu biraz e, korkutucu gelebilir dışarıdan bakanlar için. Yine öğrenmek isteyen bir insanın oyunun kurallarını öğrenmesi, oyundan o sizin aldığınız tadı ya da ona yakın bir şeyi alması ne kadar zaman alır? E, oyuna başlayıp e, hemen öğrenmek bir iki saat alıyor. Ama eğer siz dünya Şampiyonası oynayacağım diyorsanız e, benim Türkiye'de söylediğim e, iki yıl ...derim. Çünkü Türkiye yani çok hızlı öğrenilen... ...bir ülke. Hı hı. Çok kompetitif bir ülke. Ee, ama... ...yani mesela Amerika'daki bir oyuncu için bu 5-6 sene... ...demek... Ee, ama bir saat, bir buçuk saat içerisinde arkadaşlarınızla rahatlıkla oynuyor olursunuz. Zaten oynamaya başlayarak öğreniyorsunuz. Ve 10.000 bin kart insanları ya da on bin kart insanları korkutmasın. Çünkü son iki yılın kartları daha çok kullanılıyor. Standart format diye bir Hı -hı. format var. En çok oynanan format bu. Bunda da son iki yılın kartları kullanılarak oynanıyor. Bir şekilde sürekli güncelleniyor gibi diyebiliriz. Evet. E, Türkiye'de bir iki yıl, Amerika'da beş altı yıl gibi bir süreden bahsettim. Bunun belli bir nedeni var mı? Tabii. Birincisi Türkiye'de e, daha, daha daha dar, daha e, iyi bir komünite var. Yani Uzman belki. çok uzmanlar, evet. E, genelde o kadro yıllarını vermiş bir kadro olduğu için onların arasında siz yeterli sabra e, sahipseniz çok kısa zamanda çok iyimecik öğrenebiliyorsunuz. Üstadlara saygı göstermek gerekiyor sanırım. Tabi biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Peki. E... Öğrenmek için ne yapılabilir? Yani Türkiye'de, İstanbul'da ya da diğer şehirler için nereden başlamalıyız ilk start noktamız? Şimdi e, bir starter alınabilir ama e, bunların tabii nerede alındığı bile önemli. Çünkü orada oturup oynayabileceğiniz insanları bulmanız yararlı. Hı -hı. E, İstanbul'da ve Ankara'da iki tane oyun kafe var. Yani buraların amacı sadece oyun oynanması burada. Burada yani sadece magic değil diğer oyunlar da oynanıyor. E, ve e, buralar bir tanesi oyun mühendisi İstanbul'daki, Ankara'daki de Oversold diye bir kafe. Hı -hı. Buralara gittiklerinde buranın çalışanları, buranın sahibi bunların hepsi oyuncudur. Yani içerisindeki oyunların hepsini oynarlar ve e, size anladım. de yardımcı olurlar. E, başka oyuncular bulabilirsiniz. Kartlarınızı takas edebilirsiniz. Hı hı. Orada turnuvalarla karşılaşabilir. Onları rahatlıkla seyredebilirsiniz. Oynamak zorunda değilsiniz. Seyredip öğrenebilirsiniz. de. Seyretmesi de gayet eğlencelidir meçin. E, bu mekanları tavsiye ederim. Diğer şehirlerde satılıyor mu kartlar? Satılıyor fakat yani genel e, nüfus yoğunluğuna da tabii göre biraz. Ama e, İstanbul bir numara tabii kalabalıkla da birlikte. Ankara'da e, en yoğun ikinci oyun grubu, oyuncu grubu var. Daha sonra da İzmir ve Bursa. Evet. Peki biraz da oyunun temasından bahseder misin? Biraz ipuçları verdim bize ama yine işte büyücüler, rahipler gibi bir atmosfer var sanırım. Doğru mu? Evet var ama bu sürekli değiştiriliyor. Yani her Hı -hı. sene yeni bir konsept getiriliyor. Örnek 2005 senesinde... Kamigawa diye blok geldi. Ee, dünyada çok beğenilmedi fakat Japonya'da büyük bir patlama yaptı. Çünkü e, Japon efsaneleri kullanılarak set yaratıldı. Ve e, işte Japon karakterleri yok işte 8 e, kuyruklu dragonları vesaire falan var ya onların anime evet. karakterlerinden daha çok yararlanıldı. O tema kullanıldı. Tabii bu biraz da şeyle ilgili. Yani nereye yönelelim? Avrupa'ya yönelelim. İşte Kelt e, efsaneleri kullanılsın. Hı -hı. Ne bileyim işte Nordik e, karakterler kullanılsın deniyor. Ve o sırada Avrupa'da satışlar patlandı. Japonya'ya yönelelim diyorlar. Japonya'da satışları arttırıyorlar bu şekilde. Evet yani ekonomik kararlar diyebiliriz bunlar için. Tabii ki. Japon zaman... oyuncuyu da mesela Manchester United oynatıp oradan da futbol taraftar kitlesi çekmeye çalışıyor benzer şekilde. Evet. Benzer <gülüyor> pazarlama faaliyeti gibi duruyor. O zaman bunu bu işleri yürüten belli bir firma var. Yani e, hatta ondan bahsettin galiba sürekli yeni oyun... Yeni oyun güncellemeleri yapıyor, tek bir firma değil mi bu? Wizards e, of the Coast, Wizards of the Coast, Hasbro'nun bir alt e, kuruluşu. E, 99 senesinde Hasbro tarafından alındı hı hı. E, ve Wizards e, of the Coast zaten dünyanın hani oyun e, üreticisi olarak, e, özellikle masaüstü oyun üreticisi olarak şu an açık arayönde. E, 300'ün dışında 300'ün üstünde pardon oyunları var. bunların bir tanesi Magic ama en çok satanları, en bilinenleri Magic. Hı hı. Bir diğeri biraz önce bahsettiğiniz gibi FRP role playing oyunlarının %80'i, %90'ı Wizards of the Coast'tan çıkıyor. Wizards bu konuda bayağı uzman. Çünkü işte bu 17 sene içerisinde kendi uzman kadrolarını yetiştirdiler. Hatta oyuncuların içerisinden aldılar bu kadroları. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bu e, modern oyunların sürekli güncellenmesi meselesi var. Bunu bilgisayar oyunlarında da yaşıyoruz. Çok başarılı bir strateji oyunu. Çok iyi dengeye kavuşmuş. E, fakat tabii ki şirket yeni oyun çıkarmak zorunda. Sonuçta ekonomik zorluklar var. E, ve yeni karakterler ekleniyor. Yeni kurallar ekleniyor. Ve e, bazı daha hardcore diyebileceğimiz yani daha e, köktenci oyuncular... ...bunlara ilk başta bir tepki gösteriyor. Magic'te de benzer bir durum söz konusu mu? Magic'te 3-4 senede bir böyle kökten değişiklikler yapılıyor. Önce o oyuncular isyan ediyor. işte bir bırakırım ben bu oyunu, oynamam falan durum oluyor. <gülüyor> Ama bir kere eğer gerçekten kompetitif şekilde Magic oynadılarsa... ...bir Avrupa şampiyonasına, bir dünya şampiyonasına gittilerse... ...veya ülke şampiyonasına katıldılarsa... ...onlar dönüp dolaşıp yine Magic oynuyorlar. Çünkü daha iyi bir oyun bulamıyorlar oynayacak. <gülüyor> Alternatif yok diyorsun. Yani... Alternatifler çok ama o kalitede bir oyun yok. O tadı vermiyor. Peki bu bahsettiğin tutkunları, oyunun tutkunları nasıl insanlar? Biraz bu topluluktan bahsedebilir misin? Şimdi e, yani genelde magic oyuncusu dediğim gibi bir yarışmacı ruhludur. Yani hı hı. kompetitif kompetitif diyorum ama... iddialı, hani insanlar. evet, iddialı insanlardır. Hı hı. E, zekaya önem verirler. E, zeka oyunları oynarlar ve... Yani genelde oynadıkları oyunlarda... Hani ben magicçiyim zaten ben herhangi bir oyunda diğer oyuncuları yenerim gibi bir iddiaları vardır. Evet. Bence hak edilmiş bir iddia ve ukalalıktır. Çünkü genelde de böyledir sonuçları Hı. yani oynadıklarında da yenerler. Ee, çok örneği var ama e, merkezdeki çekirdek en içerideki en başarılı oyuncuların çoğu çok iyi üniversitelerden e, iyi derecelerle mezun oyunculardır. O zaman senin de nereden mezun olduğundan biraz bahsedelim. Ben e, belki onların arasında nispeten istisnayayım. Benim girdiğim senelerde en yüksek puan da benim girdiğim puan türünden ama ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezunum. Halkla tanıtım, reklam okudum. Sonra orada devam ettim. Orada master yaptım. Sonra orada doktora yaparken bıraktım. Yani akademik kariyere devam etmemeye karar Galiba verdim. Galiba üniversite yıllarında senin de tanışman Mecik'le. Tabii ben geç, çok geç başlayan bir oyuncuyum. Yani 21 yaşında başladım ben. E, normalde Mecik'len lise zamanı. Ortaokul sonunda, lise başında falan tanışır oyuncular. Ama e, yani yaş itibariyle benim zaten daha evvel tanışmam mümkün değildi. Çünkü ben 95'te başladım. E, oyun 93 çıkışlı. E, ben 21 yaşında magic oynamaya başladım. Evet. Bu oyuncuların kendi arasındaki çekişmeyle ilgili, iddialarıyla ilgili bir öyküm var aslında onu. Bizi aktarabilir misin? Var tabi. Ee, bir birçok öykü var ama bir tanesini evet. biraz önce sen. En ilginç olanlarından bir tanesi bu. Şimdi bu lisansüstü eğitim sınavı var biliyorsunuz les ve les'e giren arkadaşlarımdan Magic bir tanesi çilerden. evet macicçi arkadaşlarımdan bir tanesi dokuzuncu bir tanesi ondörtüncü oluyor. Ondörtüncü olan arkadaşımız da oldukça iddialı bir arkadaşımız, Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri ve diyor ki yani dokuzuncu olan arkadaşımız için sen beni geçemezsin. Yani öyle bir kapasitede bir adam değilsin diyor. <gülüyor> Açık konuşuyor. Evet evet tabii çok rahattır magicçiler ve evet. e, o zaman bir daha gireyim ben bu sınava da e, diyor ve birinci oluyor tabii. Evet çok iyi. Ee, Peki herkes böyle iddialı olmak zorunda mı? Biz mütevazi bir şekilde oyuna dahil olabilir miyiz? <gülüyor> tabii ki dahil olabilirsiniz <gülüyor> ve e, yani casual dediğimiz daha böyle rahat oynanabilir magic de var. Hı. Ve bu asıl tabanı oluşturan oyuncular bunlar. E, bu oyunculara da e, diğer oyuncular gayet yardımcı oluyor. E, aslında e, başka oyunlarda da bu tür şeyler söz konusu onu biliyorum. E, mesela e, bir satranççıdan duyduğum e, Kasparov'un masasına kendisinden başka kimseyi oturtmadığı e, yeme şeyde e, bir lokantadı. Siz benim yanıma oturamazsınız o, o seviyede, seviyede değilsiniz, değilsiniz diye. diyerekten oturmadığını biliyorum. Evet Şimdi, Yusuf Kemal sen programdan önce bizim için bir şarkı seçtin onun sunuşunu da sana bırakmak istiyorum. Ha, teşekkür ederim. Şarkıyla devam edelim. Ee, Jerry Lee Lewis'ten Great Balls of Fire. <gülüyor> It's just great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love you should well, You're fine So kind Got to tell this world that you might, might, might That you find little dancing that's with all my guns I'm real on but it sure is fun Come on, baby It drives me crazy, It's, just, It's great. just great balls, balls of fire, fire. My, my, my, my, my, it you My heels and I quit on my <laughs> thumb Real <laughs> rap, it's show, it's fun Come on, baby, run, run the craze great, this great, great, great. of that's fire that's <laughs> Evet arada Cem bana takıldı. Şu ana kadar Meci hiç yanlış telaffuz etmedi. Diye. Benim öyle huylarım var. <gülüyor> Yabancı kelimelerde ama şu an iyi gidiyoruz galiba Yusuf Kemal. İyi çok iyi gidiyoruz. Biraz önce konuştuklarımızdan aklımda bir soru kaldı. Ee, soramadım sana. İşte Japonya için bir tema üretildi. Türkiye için ne zaman üretecekler? Yani çok isteriz tabii. Bizim Hı -hı. satışlarımızı da çok arttırır ama e, onların şöyle bir yaklaşımı var. Önce yeteri kadar oyuncu olması gerektiğini söylüyorlar. Hı -hı. Yeteri kadar oyuncu ve satış olursa o zaman o ülkeye eğiliyorlar. Yani mesela yılda 24 tane Grand Prix yapılıyor. Grand Prix açık bir turnuva. Çok Hı -hı. büyük bir turnuva ama herkesin katılabildiği bir turnuva. Ve bu Grand Prilerden 6'sı Avrupa'da, 6'sı Doğu'da, 6'sı e, e, Güney Amerika'da, 6'sı da Kuzey Amerika'da yapılıyor. Ve Türkiye'de ne zaman Grand Prix olur dediğimizde yeteri kadar daha oyuncunuz yok diyorlar. Yani aslında oyuncu kazandıran da bir şey Grand Prix ama onlar Hı -hı. önce e, oyuncu sonra e, yatırım diyorlar. Uzakta o da oldukça yaygın sanırım. Çok yaygın. Hı -hı. E, en çok oyuncu olan ikinci ülke Japonya şu anda. Amerika'dan sonra. Tabii yani. Amerika açık ara önde ama ikincisi Japonya. Hı -hı. E, peki bu oyuna e, merak saldı saldık diyelim. E, şimdi kartları almamız gerekiyor ve birden fazla set var. Ee, ne kadar bir para ayırması gerekiyor bir öğrenmek isteyen birinin? Oyuna başlamak için iki kişilik, iki kişinin de oynayabileceği bir hazır set almanız aşağı yukarı 60-70 lira arası. Yani adam başı iki kişiyseniz 30'ar lira vererek iki deste alıp oyuna başlayabilirsiniz. Hı hı. Bunu tamamen oyuncular kendi aralarında oyunu çözüp kendi başlarına oynayabiliyorlar. Bir uzmanın... Yardımı şart değil sanırım. Kesinlikle değil. Zaten hmm. bu alınan destelerin içerisinden de e, açıklamalar, oyunun temel stratejileri nasıl oynanır onların hepsi var. Onlar çıkıyor. Evet. Sen e, şu anda Türkiye'de bu Wizards e, of Coast e, adına koordinatörlük yapıyorsun uzun yıllardır. Evet. Ve aynı zamanda bu oyunun distribütörlüğünü de son yıllarda üstlendiğimi bildiğim kadarıyla ve e, sadece Magic the Gathering değil. FRP ve kutu oyunları ile ilgili de distribütörlük çalışmalarınız var yanılmıyorsam. Tabii hı? zaten Wizards of the Coast'un distribütörüyüz o yüzden tüm Onun ürünlerinin, diğer oyunları. Tabii, tüm ürünlerinin distribütörüyüz. Hı hı. Ee, yoğun olarak Magic çünkü Magic çok organizasyon istiyor hı hı. ve tabii diğer bütün oyunları kadar e, belki satışı ve e, şeyi var yani organizasyonu var. Hı hı. O yüzden daha çok Magic ile ilgileniyoruz ama e, diğer oyunlarında e, her türlü organizasyonuna destek veriyoruz. Peki biraz turnuvalardan bahsedelim olması ee, Türkiye'de ilk olarak ne, hangi yıl yapılmıştı? Ee, i̇lk olarak 1996'da e, turnuvalar yapılmaya başlandı ama ilk Türkiye şampiyonası 1998'de yapıldı. 1998'de evet. senin şampiyonlukların var. Evet yani e, 4 kere şampiyon oldum ben 98-99 e, 2004-2005. İlk yıl şampiyon oldun o zaman. Evet ilk yıl şampiyon Kaç, şampiyon kaç, kaç kişi katılmıştı? İlk Türkiye şampiyonasında yaklaşık 110 kişi vardı. Oldukça iyi bir rakam açık geldim. bir evet. turnuvaydı, e turnuva iyi bir rakamdı. için çok iyi, evet. evet. Ben de dedim acaba üç kişi katıldı bir... <gülüyor> Bu konuda da rekabet var mı yakın arkadaşlarımızdan? Var bizden. tabii. Yani e, şimdi... Bu Ben artık oynayamıyorum çünkü federatif bir şey olduğu için e, Türkiye sınırları içerisinde oynayamıyorum dünyada oynayabiliyorum ama hı hı. Türkiye'de oynamam yasak e, ama e, var tabi çünkü hani e, eğer bir, bir kere Türkiye şampiyonu olmuş biri bana ukaralık etmeye kalkarsa ben de ona e, daha üç kere olman lazım diyorum. Evet. Ki daha fazla oynayamadığın için dörtte kaldın sanırım. Yani belli olmaz tabii. Derece yapabilecek bir oyuncu olduğumu biliyorum ama... Hı -hı. ...çok geliştirdi oyuncular kendilerine. Hani benim öğrettiğim belki... ...benim yetiştirdiğim öğrencilerim ilk nesil. Şimdi birçok öğrenci edindi. Onlara da öğretiyorlar, yardımcı oluyorlar Hı -hı. ve dünyadaki başarılara bakarsanız hani benden çok daha başarılı olmuş oyuncularımız var dünyada. E, bu yasak senin distribütör olmandan mı kaynaklanıyor? E, evet hem distribütör olmamdan kaynaklanıyor hem organizatör olmamdan kaynaklanıyor. İkisinden ayrı ayrı. İki yani, ayrı nedenim var. Evet mı? iki ayrı yani. nedenim var. Ben ve benim birinci derece akrabalarım resmi olarak magic oynayamıyor. Peki ilk turnuvada 110 dedin. E, bu sene yapılanlarda mesela kaç oldu artış Ş açısından? Şimdi artık kapalı. Türkiye e, belli seviyeye geldiyse bir ülke yani belli sayıda oyuncunuz varsa ve resmi turnuva sayınız yeterliyse... ...ülke şampiyonları kapalı yapılıyor. Sadece davetiye ile girebiliyorsunuz. Hı hı. Davetiye eden kasıt da öyle Bizi bir... Bizi bir tane ayarlar mısın? Yani, yani, yani. Evet, <gülüyor> değil tabii. Evet. Ya ona e, katılma hakkı kazanacağınız turnuvalar var... ...sene içerisinde yapılan ya oradan katılıyorsunuz... ...ya da bu rating sistemi var. Rating sistemine göre Türkiye'de belli bir tarihte... ilk 20'de olmanız gerekiyor. Evet. E, ve biz bunu 64 kişiyle sınırlıyoruz. Bu bize bağlı 128 olabilir, 96 olabilir. 64 Türkiye için ideal sayı. O yüzden yani şimdilik oyuncu sayısına göre bakıldığında... ...64 kişi ...katılıyor. Ee, en son Türkiye Şampiyonasına 56 kişi vardı. Ee, herkes gelemedi. Çünkü hastalığının olmuş, işi çıkan olmuş. Ee, 64 kişi çağırdık 56'sı geldi. Bir de oyuncular sanırım sürekli ilgi bekliyorlar koordinatör olarak senden. Evet, evet yani dünyada koordinatörler maille veya işte forumlardan bildirirler turnuvayı veya işte Facebook gruplarından vesaire. Hı -hı. Ama Türkiye'de maalesef öyle değil. Türkiye'de oyuncuları tek tek aramanız lazım. Eğer oyuncularınıza ilgilenmezseniz onlar da e, küser bir süre gelmezler. E, yurt dışındaki turnuvalarda katılım nasıl? Mesela yine bir dünya şampiyonası var mı? Evet bu sene dünya şampiyonası Chiba'da. Chiba Japonya'da Tokyo'ya yakın bir yer. Dünyadan her ülkeden oynanan 67 resmi ülkeden 400 küsür oyuncu bekleniyor. Çünkü zaten ilk dörde girmeniz gerekiyor veya dünya sıralamasında ilk yüzde olmanız gerekiyor katılabilmek 400 için. 400 kişi katılıyorsa o zaman birkaç gün sürüyordur diye tahmin ediyorum. Dünya şampiyonası 5 gün sürüyor. Çünkü içinde takım turnuvaları da var. Ee, o yüzden e, Dünya Şampiyonası tabii kapalı bir turnuva olduğu için 400 kişi ama... ...bu açık Grand Prix'lerde 2500-2300 o civarda artık Avrupa'daki Grand Prix'lerin sayıları o sayılara ulaştı. Katılım ücreti var mı? E, e, Dünya Şampiyonası gibi davetiye ile katıldığınız turnuvalarda hiçbir ücret yok. Orada hatta masraflarınızı e, gidiyorsunuz geliyorsunuz masraflarınızı organizasyon karşılıyor ve hmm. çok ciddi para ödülleri var. E, ödül, ama... Ödüller ne kadar değişiyor mesela? Bir yılda Business of the Coast aşağı yukarı 5 milyon dolar ödül dağıtıyor. Hmm. Evet. O zaman biz de başlayabiliriz Cem ne dersin? <gülüyor> çok kolaydı herhalde. Bunu baştan söyleseydin. <gülüyor> ilk programda seni konuk edebilirdik. <gülüyor> Peki şey, yani sen bu işin içindeki insansın. İlk Türkiye'de bu işe başlayanlardan birisin ama geldiğin noktada sadece hakemlik ve organizatörlük yapabiliyorsun. Bundan şikayetçi misin oynayamıyor olmaktan tutmalarda? E, online Oynayabiliyorum online Hı -hı. çünkü resmi olarak e, normal masaüstü turnuvalara dahil değil resmi bir tarafı yok online'ın e, orada antrenman yapıp up to date kalabiliyorum Hı -hı. bir de e, eğer reytingim hala yetiyorsa dünya şampiyonasına Avrupa şampiyonası veya Pro Tour veya Grand Prix gibi turnuvalara katılabiliyorum ayrıca e, Türkiye'nin dışında herhangi bir yerde oynayabiliyorum. Evet e, ben biraz oyundaki şans ve beceriden bahsetmek istiyorum e, şimdi her oyunun tabi şans ve beceri faktörleri değişiyor magic için neler söyleyebilirsin bu açıdan ya magic için %10-15 civar şans geri kalan %85 içerisinde beceri, zeka ee, çalışma ki çalışma çok önemli bir faktör Yani Hı -hı. siz e, O kadar hızlı öğrenmiyor olabilirsiniz Ama çalışarak o farkı rahatlıkla kapatabilirsiniz Hı -hı. Meciğin en güzel taraflarından biri o ee, Turnuvalar uzun sürdüğü için Belki konsantrasyonda önemli Konsantrasyon dayanıklılık tabi Eğer siz 5 e, gün dünya şampiyonusunda oynuyorsanız Günde 5-6 saat uykuyla Ancak yetişebiliyorsunuz Çünkü turnuva sabah saat 9'da başlayıp Gece saat 2-3'e kadar sürebiliyor her gün ee, Baya bir dayanıklılığa ihtiyacınız var Hı -hı. Yoruyor Diğer oyunlardaki gibi bir rating sistemi vardır belki. Var, evet rating sistemimiz var. E, Satrançinki çok benzeyen Elo rating sistemi kullanıyoruz e, ve yani turnuvanın büyüklüğüne göre ne kadar rating alıp verebildiğiniz değişiyor. Hı hı. E, ben beceriyi kendi kafamdan şöyle ölçüyorum. E, i̇lk e, oyuna başlayanların ratingi ve oyunda ulaşılmış yerin yüksek rating. E, oyuna ilk başlarken 1600. Oyunda bugüne kadar ulaşılmış en yüksek rating 2200 küsür. Yani Türkiye'de de şu anda 2000'in üzerinde 3-4 oyuncumuz var. Şimdi sona doğru geliyoruz Yusuf Kemal. Şöyle genel bir soru sormak istiyorum dışarıdan bakan birisi olarak. Sen bu işin altından girip üstünden çıkmışsın. Her şeyini biliyorsun. Zamanını ayırıyorsun. Niye bu kadar bu oyunla uğraşıyorsun? Seni çeken ne bu oyunda? Şimdi bu da ukalaj olacak ama magicçiden beklendiği gibi cevap vereyim. Ben Çünkü daha iyi bir oyun yok. <gülüyor> daha iyi bir oyun olursa bırakabilir magicçiler. Ama şu an bence yani benim... ...yıllardır oyun oynuyorum oyun tecrübeme göre... ...yani bazı oynamadığım oyunlar olabilir... Onları da demem gerekir... ...mesela siz Go oynuyormuşsunuz... ...aslında evet. denemek istiyorum... ...çünkü çok Hı -hı. iyi olduğu söyleniyor... Ee, ...ama diğer oyunlara baktığımda... ...Magic kadar e, eğlenceli... E, ...aynı zamanda bir o kadar da kompetitif bir oyun yok... ...gerçekten... Eğlenceliden kastın sosyal ve... E, ...tabii hani, çünkü Magic sosyal... ...atmosfer olarak... ...evet yani Magic masa üstünde... ...arkadaşlarınızla oynadığınız bir oyun... Hı -hı. ...o yüzden e, Magic oynamak için... ...en az 8 kişinin bir araya yani da magic oynamak için en az 8 kişinin bir araya gelmesi lazım... ...ya da en azından iki arkadaş olmanız lazım. Ee, magic oyuncuları bir süre sonra arkadaş grubu olup... ...yani ne bileyim beraber sinemaya, tiyatroya gidiyor... ...aynı şeyleri seviyorlar... Ee, hmm. ...yani e, bu arkadaş çevrenizde bir nevi değiştiriyor. Evet. Peki bu diğer oyunlar... ...hiçbirine benzetmiyorsun ve en iyisi kabul ediyorsun ama... E ...dışarıdan bakınca hangilerine daha yakın tutabilirsin... ...ya da nasıl bir oyun olarak tanımlarsın? Satranca yakın tutabilirim. Yani e, satranç bildiğim için de söylüyorum. E, satranca yakın... E, Zorluk açısından mı yoksa atmosfer... Zorluk açısından da aynı zamanda... E, ...kart avantajı sağlamak... ...orada nasıl bir taş avantajı sağlamak durumunuz varsa... Hı hı. ...yani masa üstünde... ...avantajlı hale ge geçmeniz gerekiyorsa... E, ...ve bir sonraki, iki sonraki... ...beş sonraki hamleyi düşünmeniz gerekiyorsa... Mecik'te de e, iyi bir oyuncu... ...olmanın sırrı biraz da... Sonraki hamleleri düşünmek hı hı. Peki o zaman bitirmeden önce şöyle yapalım Biz şimdi Cem ile karar verdik 5 milyon doları duyduktan sonra <gülüyor> Yarın oyuna başlıyoruz <gülüyor> dinleyicilerin de aklında kalsın son olarak ne yapmamız gerekiyor? Eğer yarın... Web siteleri, kaynaklar, setler. Hı, e, Facebook'taki magic oyuncuları, Türk magic oyuncularının grubu var. Hı hı. E, magic Active Players diye bir Turkish Players diye bir grup var. E, oradan, e, mtg.gen.tr diye bir forum sitemiz var. Oradan ulaşabilirler. E, ama e, en doğru kaynak eğer vakit ayırıp gidebilirlerse oyun mühendisi kafeye gidip Kadıköy'de. Kadıköy'de, Kadıköy'deki e, adresi de verebilirim istiyorsanız. Tabi buyurun. Moda Caddesi, Zuhal Sokak 4 numarada Kadıköy'de oyun mühendisi var. Hı hı. Sadece Magic de değil bir sürü oyun oynayabilirler ama yani Magic için özellikle oraya gidip e, oranın Biri sahibi gibi. de gayet yardımcı olacaktır. E, başlayabilirler hemen başlayabilirler. Şahin de daha önce burada konuk etmiştik board games ile ilgili olarak. E, oyun mühendisi iyi bir başlangıç noktası. Bu bilgileri bizimle paylaşırsan biz de ki paylaşacaksın daha önce de bize ilettin. Oyun içinde oyun koma e, yazabiliriz ve oradan ilgili sitelere ulaşabilir arkadaşlarımız. Son bir sözüm var mı mesajın? Magic oynamayanlara henüz. Yok, çok teşekkür ederim ama yani iyi bir oyun oynamak istiyorlarsa ve uzun soluklu, yani yıllarca oynayabilecekleri bir oyun istiyorlarsa denemelerini tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. İyi çok, günler. Çok Sağ teşekkür olun, ederiz. Iyi günler. <Gülüyor> oyun içinde oyun.